163, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Mekke'nin fethi için yola çıkması ve Merruz Zahran'da konaklaması, evet, Hazreti Peygamber, Mekke'nin fethi için yola çıktığında Ebu Ruh Gülsüm bin el-Husayn el-Gafari'yi Medine'de vali olarak bıraktı, Ramazan'ın 10. günü yola çıktı, Hazreti Peygamber de halkla oruçluydu, biz Usfun ile emec arasında bulunan küdeyt suyuna vardığımızda Hazreti Peygamber orucunu bozdu, sonra Merruz Zahran denilen yere varıp konakladı, beraberinde